Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmeddin Amma ba'd Değerli arkadaşlar İmam Ebu Zekeriya Nemevi Rahimahullah'ın riyad Salihin adlı hadis şerhine geçmeden önce bir hususa işaret etmek istiyorum. Malumunuz üzere memleketimizde ve birçok dünyanın farklı coğrafyalarında zannedersem dün Mevlid Kandili kutlandı. Dün cuma namazı sebebiyle gitmiş olduğum bir camide cuma hutbesinde imamın söylediği şeyleri duyunca gerçekten Hayrete düşmekten kendimi alıkoyamadım. Maalesef insanlar allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini okuyup oradan hareketle gönüllerinde, kalplerinde ve beyinlerinde bir İslam tasavvuru çizmedikleri için Yaşadıkları coğrafyalardaki, topraklardaki insanların kendilerini öğrettiği İslam ile büyüyüp, yaşayıp o şekilde bir İslam tasavvurları olduğu için Kur'an ve sünnet kaynağından farklı bir itikada, Kur'an ve sünnetin anlattıklarından farklı bir İslami inanışlara sahip olduklarını bu vesileyle bir daha da görme imkanı bulduk. Cuma hutbesinde İmam Efendi İlginç şeyler söyledi. Aslında bu söylediği şeyler bu topraklarda birçok insanın, birçok cemaatin itikad olarak inandığı şeyler. <gülüyor> Dedi ki Mevlid kalplerinde ve sair günlerde Mevlid okunduğu zaman Falanca karata gelindiğinde, Falanca mısralar okunduğunda, Ayağa kalkılması lazım. Çünkü, Falanca hazretleri, Falanca mübarek zat, Bu mısraları duyunca, Ayağa kalkardı. Çünkü, Bu mısralar okunduğu sırada, Okunduğu esnada, O okunulan yere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Teşrif eder. Maneviyatı teşrif eder. Pardon aynen böyle söyledi. Maneviyatı teşrif eder. Maneviyatı teşrif ettiği için de oraya geldiği için de manevi şahsiyeti ona saygı olarak, edep olarak da ne yapmak lazım dedi. Ayağa kalkmak lazım dedi. Evet. Tabi bir taraftan bunları duyuyorsunuz. Bir taraftan da yani kendinize zor hakim oluyorsunuz. Çünkü bunlar gerçekten itikadi sapmalar, itikadi hatalar. Kur'an ve sünneti iyi bilmemenin doğurmuş olduğu cehaletler, yanlışlıklar, problemler. İnsanların kendi kafalarında bir peygamber inanışı var. Böyle eski Yunan mitolojilerindeki Budist inanışlarındaki insan ama insanüstü insanüstü olan çok böyle olağanüstü güçlere sahip olan, ölmeyen bir peygamber inanışı var. Ve bu inanışı binaen ne yapıyorlar? Böyle kandiller kutluyorlar, nur-u muhammedi diyorlar, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinin geldiğine evet. inanıyorlar. Halbuki azıcık hadisten, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden, hadis kitaplarından nasibi olsa bu insanların, Hayatlarında şöyle hadis meclislerinde bulunsalar, hadis okumaya çalışsalar, biraz şunun haşır neşir olmaya çalışsalar, aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiç de onların akıllarında çizdiği şekilde, akıllarında tasavvur şekilde olmadığı, hayatı boyunca sade yaşamaya çalıştığı, özellikle de insan olduğunu göstermeye çalıştığını ne yaparlar? Bulurlar. Tirmizi'de geçen bir rivayet diyor ki İmam Tirmizi rahimahullah hadde sana Abdullah ibnu Abdurrahman, axbarana Afan, axbarana Hamad ibnu Salama an Humaid an Anas Anas bin Malikten. "Bilmiyor musunuz? Anas bin Malikten. "Bilmiyor musunuz? Anas bin Malikten. "Bilmiyor musunuz? Anas bin Malikten. "Bilmiyor musunuz? Sahabeler için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevilen bir kimse yoktu. Yani onların nezdinde, hayatlarında en sevdikleri Peygamberdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. قال وكانوا نامد يونس وكانوا اذا Sahabelerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan ilişkisinden bahsediyor Enes. Diyor ki peygamberi gördüklerinde peygamberi gördüklerinde bırakın manevi şahsiyatini, şahsını rüyada görmeyi filan zatını kendisini görüyorlar. Konuşan, hareket eden ve ihtirama daha layık olan. Senin manevi şahsiyet dediğin şey cin de olabilir. Obsesif, kompasifsindir, hayal görüyorsundur, şizofrensindir. Üstün problemlerim vardır. Yani bu sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yürüyen, gören, konuşan olarak hareket eden ve gerçekten görmelerine rağmen diyorkeniz lem yakumu ne yapmazlardı? Ayağa kalkmazlardı. Bakın Enes radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının Peygambere olan muamelesini, davranışını anlatıyor. Niye ayağa kalkmazlardı? Saygısızlıktan dolayı mı? İhtiramsızlıktan dolayı mı? <gülüyor> Diyor ki, rivayetin devamında, لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَٰلِكِ لِمَا يَعْلَمُونَ min كَرَاهِيَتِهِ لِذَٰلِكِ Biliyorlardı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için böyle ayağa kalkılmasını ne yapardı? <gülüyor> Kerih görürdü. Yani hoşlanmazdı. Bunu kabul etmiyordu. Sahabeler de bunu bildiği için ne yapmıyorlardı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için ayağa kalkmıyorlardı. İmam Tirmiz Ebu İsa diyor ki hadi hadisun hasenun sahihun garibun min hazel vecih. Demek ki bugün insanların arasında dolaşan bu hurafe hurafe olmasıyla bir kenara Peygamber ashabının döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yapılmayan, uygulanmayan bir ne var? Davranış biçimi var. Huluv var. Haddi aşmak var, aşırı gitmek var. Çünkü kıyam, ayağa kalkmak bu manada saygıyla, huşuyla, huduyla ancak kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Tabi bu insanlar tevhidi bilmedikleri için, Rab ile merbubu, yaratanla yaratılanı, halik ile mahluku birbirine karıştırdıkları için ne yapmaktılar? Bu şekilde yanlışlara, safsaltalara düşmektiler. Yüce Rabbimiz bizlerin ayaklarını sabit kılsın. Hak bize hak göstersin. <gülüyor> Ve ona uymayı nasip eylesin. Şerri de şer göstersin. Ondan uzaklaşmayı nasip eylesin. Yani biz burada bakın vahim bir olaydan bahsediyoruz. Ama yeryüzündeki Müslümanların birçoğu bugün bizim bu vahim diye nitelediğimiz şeyin içine düşmüş perişan durumlar. <gülüyor> He, birisi kalkıp derse ki madem siz de söylüyorsunuz yerliydik Müslümanların çoğu bu şekilde o zaman yani onların doğru olduğunu ortaya çıkmaz mı madem onlar çoklar sayıca çoklar bu kadar çok insan hata eder mi derse yine biz az önce söylediğimiz cevabın aynısını söyleriz deriz ki bu sözün sahibi maalesef Kur'an ve Sünnet'ten bir haber çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli ne diyor bakın Bel ekserhum la onların çoğunu ne yapar? Akletmezler. Değil mi? Ve entu ektera men fi'l ardı le an sabilih. Ey Muhammed sen. sen, sen, sen ektera men fi'l ardı yer üzündeki insanların çoğuna uyarsan eğer le an sabilih. Seni Allah'ın yolundan ne yaparlar? Yine şey. Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Bu ümmetin fırkalarıyla alakalı 70 şey ayıracağını söylüyor. Biri hariç diğerlerinin nara ateşe gireceğini söylüyor. Demek ki çoğunluk doğruluğun göstergesi değil. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Ana konumuza gelirsek arkadaşlar. Bu hafta Babur Reca Ümit bahsini işleyeceğiz. Tabi geçen hafta söyledik. Bu iki bahsi bir ele almamız lazım. Yani korku ve Allah'tan korkmak, ondan sakınmak, azabından sakınmak, ateşinden, cehenneminden sakınmak, bahsiyle, hadisleriyle, ayetleri ve hadisleriyle bu bahsi, reca bahsini sürekli ne yapmamız lazım? Dengeli tutmamız lazım. İmam Ahmed İbni Amel'in dediği gibi rahimahullah. Hangisi ağır basarsa ne yapar diyor? Onun sahibi helak olur. Kavf olursa farklı bir problem ortaya çıkar. Reca olursa farklı bir problem ortaya çıkar. Şimdi bu reca bahsini dinleyip korku bahsini dinlemeyen adamda ne hasıl olur? Günah işlesek de Allah affeder. Allah çok merhametlidir. Değil mi? Ama half, Allah'tan korku bahsini dinleyen, hadislerini okuyan kimse der ki evet, Allah merhametlidir ama onun gazabı da nedir? Şiddetli. Şiddetlidir. Bak cehenneminin vasfı bu şekilde. Oraya yarattığı mahlukattan birileri girecek hak edenler gelecek. Bunları hak etmenin sebepleri var. Bunlardan uzak durmalıyım diye ne yapacak? Uzak duracak. Reca Bahsi ile alakalı i̇mam Nevi Nebi rahimahullah bizlere burada bazı ayetler zikrediyor. İlk ayet Zümer suresi 53. ayet. Diyor ki Allah Teala "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala la min Ey peygamber de ey Ey kullarım, yani ey Allah'ın kulları, اَلَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Nefislerine karşı haddi aşanlara, nasıl insan nefsine karşı haddi aşar? O nefsi Allah'ın azabına, Allah Teala'nın cezasına maruz bırakarak. Yani sana çizilen bir hat var, sınır var. O harama yaklaşmaman o sınırın. Eğer sen o harama yaklaşırsan, o haramı çiğnersen, sen ne yapmış olursun? İsraf etmiş olursun. Sınırı aşarak israf etmiş olursun. Tabii sen hata ettin, günah işledin. Aleykümselam. selam. Günah işledin. Ümidini kesecek misin? Yani artık tamam, bitti mi bu zina ettin, içki içtin, hırsızlık yaptın, artık neyse olsa bir kere yaptık, arkasını da yapmaya devam edelim, neyse olsa azabı hak ettik mi diyeceksin, yoksa karşında çok merhametli, rahmet sahibi, onun rahmetinden ümidini kesmeni istemediğin, istemediği bir yaratıcım var? Diyor ki Allah-u Teala, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden ne yapmayın? Ümit kesmeyin. Rahmetten ümit kesmeyin. İn Allah yagfiruz zunub cemi'a. Allah bütün günahları ne yapar? Affeder. Affeder. Tabi bu bütün günahlar şirkin dışında olan günahlar. Tevbe edilmediği zaman. Yani bir kul şirk hariç şirk hariç işlemiş olduğu günahlar ile tövbe etmeden ölürse bunun meşiyeti, durumu Allah'a kalmıştır. Allah dilâhese affetmez, teala affetmez. Ama şirk öyle bir günah ki Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi la bihi şey e. Allah kendisine ortak koşmayı ne yapmaz? Bağışlamaz, affetmez. İşte az önce konumuzla alakalı olarak da buraya bağlantı yaparsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanların kendisini gördüklerinde ayağa kalkmalarını niye hoşlanmıyordu, niye yasaklıyordu? Şirke giden bir yol açmamak için. Belki o nesil Allah'a şirk koşmayacaktı ama ondan sonra gelen insanlar artık ne yapacaktı? O kapıdan girerek şirk koşacaklardı. Ve yagfir mâdûne zâlike limman allah Teala diyor ki, bunun dışında yani şirkin dışındaki bütün günahları da affeder. İnnehu huvel gafûru Rahim. O çok gafurdur, rahimdir. Allah-u Teala yine buyuruyor ki Sebez Suresinde Hel nucâzi illa Kafur. Ayetin başında diyor ki Allah-u Teala <gülüyor> Bizler niye cezalandırdık onları? <gülüyor> Küfürleri, inkarları sebebiyle. Kafir oldukları için. Yani İslam nimeti çok önemli bir nimet arkadaşlar. Müslüman olmak çok önemli. Ama Müslümanlığın ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Müslüman olduğum demek neler gerektiriyor? Müslüman olduğun sürece, mümin olduğun sürece Dileceksin ki Allah'ın rahmetini hak eden bir insansın. Bu manada korkma. Bu manada. Ama eğer küfür içindeysen, şirk içindeysen işte o zaman kork. O zaman ümidini bağlayacağın, reca umacağın hiçbir kapı yok. Bitmiş. Allah-u Teala diyor ki وَهَلْنُ جَازِ Yine allah Teala Diğer bir ayetin zikirci İmam Niyye Rahimahullah. İnna kad uhiye leyna ennel azab ala men kezzebebete valla. Musa ile Harun Firavun'a gittiklerinde diyorlar ki İnna kad uhiye ileyna. Bize vahy oldu ki Allah-u Teala bize vahyetti. Tabi vahiy öyle bir olay ki bugün insanların gözleriyle müşahede edemedikleri, göremedikleri şeylerden de haber veriyor. Öbür taraftan, ahiretten, cennetten, cehennemden. Diyorlar ki: "Enel azab Allah'ın azabı kimin üzerinedir? Men kezzeba, yalanlayanın. Ve evet. tavalla, yüz çevirip sırtını dönenin. O zaman eğer kul yalanlamıyorsa, eğer kul yüz çevirmemişse bilmeli ki rahmet Allah'ın rahmeti çok geniş. Allah'ın rahmeti çok geniş. Yine Allah Teala Araf Suresi'nde diyor ki: "Ve rahmeti Kulle şey. Rahmetim her şeyi ne yapmıştır diyor allah Teala? Kuşatmıştır. O halde arkadaşlar, karşımızda öyle bir yaratıcı var ki, az sonra hadisler de gelecek, rahmeti çok geniş, gazabını geçmiş, gazabına galip gelmiş, hadise geldiği üzere. Tövbe kapısı açık. Bizlerin ruhu boğazımızdan, gırtlağımızdan, Çıkmadan öncesine ve güneşin batıdan doğmasına, doğmasından önce ki olan vakte kadar tövbe kapıları açık. Tövbe için de insanın ne yapması lazım? Rabbi ile kendi arasındaki bu bağı kurarak pişman olması lazım. O işlemiş olduğu günahtan ele tek çekmesi lazım. Ve o günaha ısrar etmemesi lazım. Onun üzerinde durmaması lazım. Yani tövbe kalbi bir amel. Ve kalbin doğuracağı bedensel bir amel. Öyle falanca hazretlerinin dizinin dibine gidip, elini onun eline koyup, fotoğrafını cebine koyup, gözlerini kapayıp, onu hatırlamakmış, onun tövbe etmesiyle Allah senin tövbeni kabul edermiş gibi safsatalara gerek yok. Ve insanı bu tür şeyler ne yapar? Şirke, sürükler, şirke götürür. Evet. İlk hadisimizi alalım. İlk hadisimiz Ubadetübnu Samit radıyallahu anh hadisi. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men şehide en la ilahe illallah Vahdehu la şerikele Bakın. Diyor ki Allah Resulü Kim la ilahe illallah'a Şehadet ederse Hep söylüyoruz. Bu la ilahe illallah'a böyle gizemli, anlamı olmayan, şifreler içeren bir söz değil arkadaşlar. Bu manada. La ilahe illallah, manası açık. Senden bir şeyleri yapmanı isteyen, senden bir şeyleri yasaklayan bir kelime. Yani kalbinde kendisine yer bulacak, lisanınla söyleyeceğin ve bütün azalarını, organlarını harekete geçirmesi gereken bir söz bu. Eğer böyle bir Durum yoksa ortada bir problem var demek. Yani bugün maalesef birçok insanın bu problemi yaşadığını görüyoruz. La ilahe illallah diyorlar. Kimileri var günde 5000 defa, 10 10000 defa diyor ama manasını bilmiyor. Manasını bilmemesinin yanında aksiyle amel ediyor. La ilahe illallah demek ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini kabul etmek demektir. Adam la ilahe illallah diyor buradan kalkıp 500 kilometre, 1000 kilometre oldulara çıkıp şeyhinde medet almaya gidiyor. Yahut da başı sıkışıyor yetiş ya Efendi Hazretleri diyor. Yetiş ya mübarek diyor. Yani la ilahe illallah ile yan yana gelemeyecek bir söz bu. La ilahe illallah diyen bir insanın o sözü söylemememesi lazım. Aynı Mekkeli müşkülerin örneğinde olduğu gibi. O sözü söylüyorsan eğer yetiş diyorsan Lat diyorsan, menat diyorsan, uza diyorsan La ilahe illallah ne yapmazsın? Söylemezsin. Söylemekten imtina edersin. Çünkü bilirsin ki La ilahe illallah senin hayatındaki bütün ibadet edilen şeyleri ne yapacak? Bire indirecek. Hak olan ilaha yapılması gerektiğini ortaya koyacak. O zaman Mekkeli müşriklerdeki olduğu gibi insanlar ne yapar? İmtina eder. bugün insanlar hem La ilahe illallah diyor hem de şirk işlemeye, şirk sözler söylemeye devam ediyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh Yalnızca Allah'ın ibadete layık olduğuna ve şeriki olmadığına, ortağı olmadığına her şeyde. Ve enne Muhammeden abduhu ve Rasulu. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'in abduhu abdi, kulu olduğu ve rasulü bir elçisi olduğuna iman ederse bir insan, şehadet ederse ve enne İsa abdullahi ve rasulü İsa'nın Allah'ın abdi kulu ve Resulü olduğuna iman ederse. Anne yani mesela İsa kemetheli Adem diyor Allah-u Yani İsa'nın örneği İsa'nın misal, Adem'in gibidir. Adem'den bir fark yok İsa'nın da. O da Allah'ın kulu. Ama Allah-u Teala ne dedi ona? Kun dedi. Allah'ın ol demesiyle oldu. Ve kelimetehu ve kelimetehu el-kaha el ila Meryem. Meryem'e bıraktığı bir kelimesi. Allah-u Teala ol dedi. Meryem ne yaptı? Eşsiz, kocasız bir şekilde gebek aldı. Ve ruhun min. Nedir? Allah katından bir ruh. Allah'ın ruhu değil arkadaşlar. Allah-u Teala bu ruhu kendi katından nitelemesinin, vasfetmesinin sebebi ne? Teşrif. Değerli bir ruh. Aynı Beytullah gibi, Allah'ın evi gibi. Değil mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nâ diyor. Allah'ın devesi. Bunlar bu izafeler, bu tamlamalar Aleykümselam bize neyi gösteriyor? Allah'ın kendisine izafe ettiği bu mahlukat Allah'tan bir cüz değil. Vahdet-i vücudcuların iddia ettiği. Gibi. Bunlar Allah Teala'nın değer verdiği şeyler olduğu için ne yapmış Allah Teala kendine izafe etmiş. Ve ruhun min ve enne'l hak cennetin hak olduğuna iman ederse bir kimse o ennen nar hak ateşin cehennemin hak olduğuna iman ederse اَدْخَلَهُ اللّٰهُ Cennete عَلٰى مَا كَانَ مِنَ Amelleri ne olursa olsun allah Teala bu kulu ne yapar? Cennetine koyar. Yani bakın arkadaşlar müjde. Neyin müjdesi? İmanın müjdesi. İmanı tahkik etmenin, imanı kalbe yerleştirmenin müjdesi. Mekkeli müşrikler ne yapıyordu? Sürekli karşı çıkıyordu. Sürekli arıza yapıyorlardı. Sürekli... Muhalefet ediyorlardı. Niye? Bütün dertleri neydi arkadaşlar? Bütün dertleri Kur'an-ı Kerim'de de onların söylemleri bize nakl oluyor. Allah falan diyor ki, onlar ne diyorlardı peygambere? <gülüyor> Bakın, problem olarak gördükleri nokta şu. Bu peygamber, bu adam, Muhammed İbni Abdillah, bütün ilahları, bütün ilahları, tek bir taneye indiriyor? şey ona, Ne acayip bir durum. Ne şaşılacak bir durum. Hayret ediyorlar bunları. Değil mi? Yine başka bir ayette Allah onlardan bahsederken diyor ki onlara la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar onlar? Yes tekbirun. Büyüklenirler. Kibirlenirler. Söylemezler. Niye? Sebep? Bütün ilahları tekbir ilaha indirmek olur mu? Bizler nasıl allah Teala'ya direkt ulaşalım? Nasıl allah Teala'ya direkt varalım? Bizler günahkar kullarız. Salih kimseler var. Lat var. Değil mi? Menat var, Uzza var. Hubel var ve diğerleri var. Bunların bize Allah'a yakınlaştırması lazım ki biz Allah'a yakınlaşalım. İtikadı var. Bugün maalesef yeryüzünde birçok yerde olan sahir itikat gibi. Tek bir fark var. Mekkeli müşrikler başları sıkıştığı zaman yalnızca Allah'tan istiyorlardı. Değil mi? Mekkeli müşriklerin tek bir artısı diyelim ona biz başları sıkıştığı zaman ne yapıyorlardı hemen Allah'tan istiyorlardı falan merakı bu filfılık ki da'uullah din gemiye bindiklerinde davetlerini yani dualarını dini dua anasında burada yalnızca Allah'ı halis kılarak yaparlardı diyor Allah Teala onlar falan merneceum ilal bari onları karaya çıkardığında yani korku anı dehşet anı denizde şunu biliyor musunuz? Denizde gidiyorsunuz. İşte geçen gördük haberlerde kocaman gemi yan yatmış. O dalgalarda boğuşan o gemiyi düşünün, karanlığı düşünün, fırtınayı düşünün. Memlekeli müçhitleri düşünün. Ne yapıyorlar? Allah'ım bizi kurtar diye Taavullahu muhlisina li'd-din. Dini halis kılarak, ihlasla, samimi olarak Allah'a yalvarıyorlar. Az Zamane Cahilleri ve şık davetçileri ne yapıyorlar? Uçaklan giderken Yetişaptur Kadir Geylani diyorlar. Değil mi? Aynen bunu söylüyorlar yani. Diyor ki uçuyoruz diyor uçaklarda gidiyoruz dolaşıyoruz. Hayatımız uçaklarda geçti diyor. Okuyoruz okuyoruz diyor faydası yok. Ama diyor Yetişaptur Kadir Geylani dediğimiz zaman diyor ne yapıyor? Hemen diyor uçak normal bir şekilde seyrine devam ediyor. Mekkeli müşrikler bunu duysaydı, inkar ederlerdi. Yani bunu ne binaen söylüyoruz? allah Teala'nın bize anlattığı, bize haber verdiğine binaen. Onlar diyor, gemiye bindiklerinde, başları sıkıştığında, daral üstlüklerinde ne yaparlar? İnanıyor. Dini yalnızca, buradaki din duayı yalnızca Allah'a kılarak, halis kılarak dua ederler. فَلَمَّنْ نَجَّهُمْ اِلَا الْبَرِّ çıktıklarında o ahman, az önceki adı geçen vasfı geçen. düştü düştüğü duruma düşüyorlar onlarla. Ne yapıyorlar? فَاِذَا هُمْ اُشْرِكُونَ Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Ama bir artıları var bunlara rağmen bunların yanında bir artıları var Mekkeli müşriklerin. Yani bunlar Mekkeli müşriklerin eline su Mekkeli bunların eline su, su dökemez şirkte. Bunlar daha da aşmışlar olayı. Şirk konusunda. Mekkeli müşrikler sıkıştığında yalnızca Allah'a dua ediyorlar. İşte la ilahe illallah bu şekilde ve diğer tafsilatıyla bilerek söylemek lazım. Yani la ilahe illallah dedi ama manasını bilmiyor. Gitmiş bir türbeden çocuk istiyor. Yani bu la ilahe illallah'ın ona var vermedi. Bu o, bu onu kurtarmayacak. Diğer rivayette bakın diyor ki ben şeyden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah harremallahu aleyhimler kim buna şehadet ederse Allah'ın tek hak ilah olduğuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna Allah diyor ona ateşini var Haram kılar. ateşe onu haram kılar. Şimdi hadis Ebu Zer radıyallahu anh hadisi Kale kala'n-nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu azze ve cel Men ca'a bil haseneti felahu aşru emsaliha Ev ezidu allah Teala diyor kim diyor bir hasene yaparsa bir iyilik yaparsa tabi müminler için içeride bu arkadaşlar. Adam elektriği bulmuş, ölmüş gitmiş tamam artık bitti. Kafir olarak öldüyse hiçbir hayrı yok bu adamın. Ona diyor on katı sevap vardır diyor allah Teala. Ev <gülüyor> azidu. yahut da diyor daha da arttırırım. Başka rivayette anlıyoruz bunu. Sahih Müslüm Bey'le rivayette diyor ki allah Teala allah, Teala allah Teala dedi ki ceza hem abdi bir Hasenenetin Valem yamel ya bırakın kulun bir iyilik yapmasını kulum diyor bir iyilik yapma niyetine girer de onu yapmazsa Eğer o iyiliğinden o iniyetinden dolayı o hemminden o fiili yapmaya yönelmesinden isteğinden dolayı diyor كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً Yapmasa bile ona diyor bir hasene yazarım. Bir sahab yazarım. فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ اَشْرُ حَسَنَاتٍ ila سَبْعُمِيَةٍ ضِعْفٍ Eğer haseneyi yaparsa, o iyiliği yaparsa, niyetine girdi, yapmaya koyuldu ve yaptı. İstedi ve yaptı. 10 ila diyor, 700 katına kadar ona ne yaparım? Sahab eğer bir seyi etin, eğer kötüle yapmaya niyet eder, koyulur. Ve lem yamel ha, eğer onu yapmazsa, yapmaya niyet etti ama sonra vazgeçti. O zaman ne yaparım diyor Allah ona, lem ektub ha ona yazmam. Günah olarak yazmam. Ve in ha, eğer o kötülü yapacaksa, eğer yaparsa, kitap tuha seyi eten, günah, bir günah, bir tane günah olarak cezalı. Demek ki allah Teala'nın arkadaşlar merhameti çok geniş. Yani bir iyilik yapıyorsun, 10 ila 700 ve daha kat fazlası Bir kötülük yapmaya koyuyorsun. Yapmadığın zaman, yazılmıyor. Yaptığın zaman da bir tane yazıyor. Yani 700'e bir. Bir hocamız var diyordu. Buna rağmen cennete, cennete yüzünü çevirip de, sırtını çevirip de illa ben cehenneme gireceğim diye ısrar eden insanların diyor durumuna şaşarım. Hala isyan ediyor. Hala isyan ediyor ve öyle düşünebiliyor musunuz? Yani isyanlar o kadar birikmiş ki Hasanat'ın kat kat üstüne çıkmış. Kat kat üstüne çıkmış. Sen bunu nasıl yaptın? Bu kadar merhametin, bu kadar rahmetin yanında. Sebebi Allah korkusunun olmaması. Hani nasıl hesabını bilemeyen tüccar zarar eder Hesabını bilmeyen kul da zarar eder arkadaşlar. Hesabını bilmeyen kul da zarar eder. Halil şu hesap edilecek bir şey değil. Bir ile yedi yüz. Bir gün ha bir. O men câbis fe ceza u seyyatun seyyiyetun ev akfir. Diyor ki hadiste, metindeki hadiste kim bir günah işlerse onun günahının cezası aynı o cezadır yani bir tanedir. Yahut da diyor allah Teala affederim. Onu affederim. Allah'ın dilemesine kalmış kul tevbe etmezse eğer. O men minni şibran şibran kim bana bir karış yaklaşırsa takarabtu minhu zıraan ona bir arşın yaklaşırım. O men takaraba minni zıraan kim diyor bir arşın yaklaşırsa takarabtu minhu ba'an bir kulaç yaklaşırım ona. Hemen atani yemşi kim bana yürüyerek gelirse ateytu harvelatan ona koşarak getiririm ben ona. O men bi kurabil ardı hatı'atan la yuşşiku bi şey'en. Burası çok önemli arkadaşlar. Kim diyor ...benim katıma, benim huzuruma... ...yeryüzü dolusunca olsa bile... günahla gelse... ...bakın... ...buradaki vurgu buna değil ama... ...la yüşrikû bihi şey'en... ...bu günahlarla geliyorsun ama... ...bu günahlarının yanında... ...şirk olmayacak... ...şirk koşmadan gideceksin... ...Allah'ın dikkatine, Allah'ın huzuruna. Kim bu şekilde gelirse diyor... ...lakîtu binislihe yer <gülüyor> ...yeryüzü dolusunca ona... Bağışlama getirdim diyor. Bağışlanırım onu. Yani o günahların hepsini bağışlarım. Şart ne arkadaşlar? Bu için şartı ne? Şirk, koş. şirk koşmamak. Peki şirk nedir arkadaşlar? Yani söylüyoruz. Mekkeli müşrikler sorulduğunda geri göğü kim yarattı dendiğinde onlara ne diyorlardı? Allah'tır diyorlardı. Onlara sorarsan geri kim yarattı derler ki Allah. O zaman onların şirki neydi? Az önce söylediğimiz. Ece'alel alihete ilahen vahidâ. İlahları tek bir ilham indirdi. Bakın hadislerde diyor ki, yeryüzü dolsunca günah, gelse kul, şirk olmasa allah Teala ne yapar? Bir o kadar mağfiretle o kulun günahını affeder, mağfiret eder. <gülüyor> Üçüncü hadisimiz, Cabir hadisi radıyallahu anh. Câ'a Arabîn ilen Nebî'yi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle ya Resûlallah melmûcibetâni bir Arabi Bedevi çöl adamı geliyor. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bu mûcibetân cenneti vacip kılan yani insanı cennete sokacak olan bu iki şey nedir? Ve kişiyi cehenneme sokacak. Şey nedir? Diyor ki Aleyhisselam: "Men matela yüşik billahi şey'an, دخل الجنه." "Men matal billahi, men la billahi şey Kim? Allah ortak koşmadan ölerek, ruhun teslim eder, ruhun teslim ederek ölürse, Allah'a şirk koşmadan giderse dخل الجنه ne yapar? <gülüyor> cennete girer. ومن مات يشرك Kim de Allah Teala'ya ortak koşarak ölürse ateşe girer, cehenneme girer. Wa huwa muslim. Dördüncü hadis Hepinizin Kitab-ı Tevhid'den bildiği hadis. Enes radıyallahu rivayet ediyor ki en-nebi Enne sallallahu aleyhi ve sellem ve Muaz radifu al-rahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel yine inen zenniyim miş ki ya Muaz, aleyhisselam Muaz'a diyor ki ey Muaz, Muaz hemen diyor ki ya Rasulullah yani buyur. Seni dinliyorum. Emret." Kâl ya Muaz, Peygamber aleyhisselam yine seslenir. "Ya Muaz, de ki Yani dinliyorum. Hazırım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyleyeceği o sözler ya cennete götürecek bir nur ya da cehennemden kurtaracak bir uyarı. Çok önemli. Tür dikkat dinliyor sahabeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini. Çünkü manasının ne olduğunu biliyorlar. Deminden dediğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmıyorsa ayağa kalkmıyorlar. Ya o mütevaziliğinden halbuki o bunu istiyor bizden. Biz yine de ona saygı duyalım. Ayağa kalkalım. Şöyle içeri girdiği zaman hazır ola geçelim. Demiyorlar. Diyorlar ki Aleyhisselam bunu sevmiyor. Bundan hoşlanmıyor. Ama şimdiki ahmaklar ne diyor? Mevlid'ini okurken ne yapalım? Onun manevi şahsiyetine yanımda duralım, ayağa kalkalım. Hayatında kalkmasına izin verilmeyen bir şey. Nasıl olur da vefat etmiş, öldükten sonra böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz? Yani? Hangi din, hangi akıl, hangi mantık? Öyle değil mi? Ama işte kafada bir peygamber tasviri var. Akıllarında bir inanış var. O neyse onun izinde gidiyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ya Muaz, ya ve üç defa bu tekrarlanıyor. قال من قام من عبد يشهد ان لا اله الا الله وليست والسلام مجدي غيره diyor ki Allah'ın ibadete layık tek hak ile olduğuna kim hangi kul şahit ederse ve anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve onun abdi kulu ve resul olduğuna şahit ederse ama nasıl şahit ederse bakın şimdi geliyor rivayetler sidqan min qalbihi kalbinden bir sıdk ile, ihlas ile bunu söylerse. Yani dilinin ucunda o dilin kıpırdamasıyla değil, kalpte böyle kendisine yer ederek, temellerini oturtarak söylerse. İlla harramahu allahu Allah ne yapar? Onun cesedini, vücudunu hara ateşe haram kılar. Artık ateşe sokmaz onu. Kale <gülüyor> ya Resulallah diyor ki Muaz. Ey Allah Rasulü, afela haber vereyim mi bunu? Feyestepşiru böylece insanlar da böyle mutlu olsunlar. Çünkü çok büyük bir müjde. Aleyhissalatüsselam ki, idan yetteki ilu. Sen bunu onlara söylersen, ne yaparlar onlar? Buna güvenirler. Tabi Muaz söylemiyor. Fa akbara bıha muazun, günde Ama muaz ölümü esnasında bu dünyadan ayrılma saatinde bunu haber veriyor. Niçin? Teslime <gülüyor> günahtan. Neyin günahından? İlmi saklamanın günahından uzak durmak için, günahına düşmemek için ne yapıyor? Muaz bunu haber veriyor. Bizlerde de. de ne yapıyor? Bu müjdeyi ulaştırıyor. Sıdkan min kalbi diyor. Kalbinden neyle? Sıdkıyla, ile, ile, doğruluk ile. Yani bunun onun için ilim ehli diyor ki aslında orada gelecek. Kim? Allah'ın yüzünü arzulayarak. Yüzünü isteyerek. La ilahe illallah. Bu rivayette kalbinden sıdkıyla derse diyor ki ilim ehli. Bu ifadeler bize neyi gösteriyor? Namaz kılmak. Namaz kılmak ve bunun dışındaki diğer ameller imanın katte. Sadık olduğunun, doğru olduğunun, ihlaslı olduğunun bir göstergesidir. Eğer bir kul namaz kılmıyorsa, ve la ilahe illallah diyorsa, bilin ki o kalbinden sıdk ile bunu söylemiyor. O söylediği bu kelime ile ne yapmıyor? Allah'ın yüzünü istemiyor. Şayet isteseydi ne abardı? Bu kelime, kalbindeki sıdk ile söyledi bu kelime onu namaza sevk ederdi. Bu çok önemli bir husus muttefakun aleyhim. Evet. Beşinci hadis Ebu Hureyre hadisi. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh. Şekkun şekkemi ar-Ravi. Ravi şekke diyor, şüphe ediyor. Ebu Hureyre mı? Ebu Sa'id el-Hudri mi? Hadis ilminde fark eder mi arkadaşlar? Sabe'nin Ebu Hureyre olması yahut Ebu Sa'id el-Hudri olması yahut da Ravi diyebilir ki Sabe'den sahabe, bir zat şöyle buyurdu. Şöyle dedi dese. Hadise bir etkisi var mı bunun? Yok. Sahabe tabakasında sahabelerin tümü nedir? Hudul. Adaletli kimselerdir. Yani onları kimse araştıramaz. Kimsenin araştırmaya haddi yok. Onlar hadis ilmindeki adaletli kimselerdir. Ondan sonra gelen tabaka ne yapılır? Tabiin, etba-ı tabiin ve daha sonra gelen tabakalar araştırılır. Evet. Muamene aynı şekilde söylüyor Diyor ki: "Velaya duru <gülüyor> şekku fi ayni sahabi lianhum kulluhum mudul." "Kal lamma kana ghadvatu Tabuk." Tabuk savaşı arkadaşlar. Bizlere yine Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabıyla yaşadığı, ashabıyla geçirmiş olduğu bir hadise nakli oluyor. Sahabeler bize bunu aktarıyor. "Asaba'n-nase mecaatun fekalu ya Rasulallah لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا." Ashab Acıkıyor. Tabi şimdi hani acıkmadan denildi ama bizim aklımıza ne geliyor? Öğlen yemeği yemişsindir. Saat yedi olmuştur. O, olmuştur. Kurt gibi acıktım ifadeleri kullanırız değil mi? Tabi o dönemde acıkma öyle değil. O dönemde güneşin altında çölün ortasında sağınıza bakıyorsunuz nedir böyle şey? Sağınıza bakıyorsunuz Su yok. sonuza bakıyorsunuz. Yemek yok. Sahabeler acıkıyorlar. Soruyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyorlar ki Ya Resulallah izin ver de bize ne yapalım? Develerimizi keselim. Böyle bir yola geliyor. İzin ver de develerimizi keselim. Niye? Çünkü acıktık. Fe'ekellâ <gülüyor> veddehennâ. Hem develerimizi yiyelim hem de develerin yağını ne yapalım? Yanımızda saklayalım. İçeri olarak alalım. Yol boyunca azık edinelim. Fekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem if'alû. Diyor ki yapın tamam. Evet develer savaşta kullanılacak. Askerleri taşıyor ama insanlar aç. Yapabilirsiniz. Feca'a Ömer radıyallahu anh. Ömer geliyor. Fekala ya Resulallah. in fealte kallel zahrû. Şayet böyle yaptırırsan, develeri kestirirsen binekler azalır. E, savaşa gidiyoruz. İhtiyacımız olacak savaşta bu develeri nasıl kestiririz? Velakin ned'uhum <gülüyor> bi fadli Diyor ki Aleyhissatu vesselam Ömer. Ömer Allah tarafından konuşturulan rivayetlerde de o şekilde geliyor. Ömer Allah tarafından konuşturulan bir zattı. Bir kimse. Diyor ki aleyhissalatu vesselama insanlardan elinde olan azıkları iste. Ne varsa az bir şey getirsinler. Zaten hepsi az. Sımmet Allah lahum aleyha bilberake Sonra ordundaki askerlerin için bu ashabın için dua ette Allah'tan. iste de Allah bu Onların getirdiği azıklarına yapsın yemeklere bereket versin. Yani Ömer demiyor senin yüzüzü hürmetine Allah'ın Peygamberin çağını şerefine bize bereket ver, bizi kurtar yok. Çünkü ashaba böyle bir dua etme öğretilmedi böyle bir dua yok. Peygamber onlara böyle bir dua edin tarzında bir şey öğretmedi. Diyor ki Ömer Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua et de. Allah ne yapsın bu bunlara bereket versin. La alla Allah nece lafizlerle kabarek olur ki diyor Allah Teala ne var <gülüyor> bereketi gönderir tabe bereket ayrı bir şey arkadaşlar kimileri var bir kilo pirinçle 20 kişi doyuyor kimileri var 10 kilo pirinçle 20 kişi doymuyor iman bereket de önemli bir tanesi henüz Müslüman olmamış. Peygamberin huzurunda. Habire getiriyorlar, içiyor. Sütü. Süt getiriyorlar, sağıyorlar, getiriyorlar, içiyor. Sağıyorlar, getiriyor, içiyor. Ondan sonra iman ediyor. Getiriyorlar, bir keresinde bitiyor, kesiliyor. Diyor ki aleyhissalatü kafir diyor, yedi miydi eğer, mümin, bir miydi eğer. Rasulullah yani? <Fekala> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Na'm! tamam diyor, evet. Feda'a binut'in febasatahu, bir kap istiyor. böyle şey açıyor. Sonra da bi fadl Sonra insanlara diyor ki getirin bakalım azıklarınızı. Feja'ala er-raculu yaci bi kaff bi kaff zurre. Kimisi ne getiriyor arkadaşlar? <gülüyor> Mısır. Kimisi hurma. Nasıl getirdikleri bir avuç. Tek avuç. Getiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü veriyorlar. Hatta itsema alem nat'i min zâlike şey'un yesîr. Yani o bir araya gelen o erzak çok az bir şey. Yani gözü bile doyurmuyor. Yani göz, gözüm doymadı denir ya. Gözü doyurmayacak nitelikte. Az bir şey. Feda'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi bilberakâ. Allah Resulü Aleyhisselatü dua Allah'ım Bunu bereketli kılıyor. Mübarek eyle. Sonra diyor hadi alın, alın bu erzakları, kendi kaplarınıza koyun, götürün. Fa akhudofi auyetim, hatta ma terkufi illa mala'u. sahabelerden her birinin kabı ne oldu? Oradan alınan her şeyle doldu. O akelu hatta shbi'u. O erzaktan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem bereket duası yaptı. Allah'tan mereket istediği erzaktan yiyorlar ve doyuyorlar. Ve fadala fadlatun. Bir de artan, artan bir erzak ortaya çıkıyor. Yani az önce develeri kesmek istiyorlardı. Şimdi ise artan bir erzak var. Ve kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu sahnenin üzerine, bu olayın üzerine Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Rasulullah. Diyor ki ederim ki hemen kulluğunu Nabi fark ediyor. Bu tazimlerin Allah'ın saymanın, tazim etmenin en büyük en güzel sözü. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yok. Ve enni Resulullah. Ben de onun diyor neyim? Elçisiyim, Resulüyüm. Diyor ki devamında. La yelkallâhe bihime abdun. Kim bu iki şehadetle Allah'a karşısına çıkarsa gayra şakin hiçbir şüphe olmadan bakın az önce sıtkanın kalbihi şimdi gayro şimdi de gayra şakin şeksiz ve şüphesiz bir şekilde feyuhcebu anil cenna ne yapmasın cennetten eee mahcup olmasın Cennet, cennetten uzak olmasın yani kim Şeksiz bir şekilde Allah-u Teala'ya bunu söylerse ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna itikat eder, şehadet ederse bu şekilde Allah'la karşı karşıya gelirse, Allah'ın huzuruna çıkarsa ne yapmaz? Cennet ondan uzak olmaz. Cennet ile arasında hiçbir engel kalmaz. Ama hangi şartla ciddi manada şehadet, gerçek manasıyla şehadet etmesi ve gayraşak. Şeksiz ve şüphesiz bir şekilde. Evet. Bir de Otipan hadisi var. etban hadisi var. Sahabeden. Bu hadisi alalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Etipar ibn Malik sahabenin belli bir yaştan sonra gözünü kaybedenlerinden görmesi zayıflayan, göz görme yeteneğini kaybedenlerinden. Bedir ashabından bir sahabe. Kendi kavmine, kendi topluluğuna, kendi akrabalarına imamlık yapan bir sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında bir vadi var. Bu vadide yağmur yağdığı zaman sular, seller akıyor. Yani yaşlılığının, gözünün görmemezliğinin üzerine bir de sel ve yağmur müşakket edebiliyor. Aleyhisselatü vesselam'ın arkasında namaz kılmaya gelemiyor. Bu ona ağır geliyor. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve dedim ki: İnni enkar tu basri vezelim kayimettim. Ve inel vadiyellezi beyni ve beyne kavmi yesilu iza jaet el amtar. Aynı şekilde ben kavmime namaz kıldırmak için Akrabalarıma namaz kıldırmak için de camiye gitme konusunda da zorluk çekiyorum. Onların namaz kıldırmak için gitmek istediğim yolun ortasından vadi geçiyor. O vadi diyor. <gülüyor> Bu vadi böyle yağmur olduğu zaman seller olduğu zaman geçmen mümkün değil. Çok zor oluyor. <gülüyor> diyor ki ey Allah Resulü. Evime bir geldi. Evimin bir köşesinde namaz kıl, Ben de orayı artık kendi bir mescit yapayım. Ben de artık orada namaz kılayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Seafal." Bunu yapacağım. Söz veriyor, geleceğim. Fa gada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir. Mademe estedde'n nehar. diyor hava tamamen kızışınca, ısınınca Güneştepedeyken ...Resulullah ve Ebu Bekir geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. yani ...bir mekana gidiyor, bir yere gidiyor. Yanında kim var? Hı hı. Ebu Bekir var. Bazı rivayetlerde işte bakın... Yani ...hadisleri okuduğun zaman görüyorsunuz. Mesela bir sahabe anlatıyor diyor. Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer geldiler. Bak bu sahabe diyor. Peygamber ve Ebu Bekir geldi. Arkadaşı, yanında olan. Hatta dünyada böyleyken... ...ahiret dünyada böyle... Ve aynı zamanda kabirleri de böyle. Bakın hepsi Allah-u Teala onların her birine ne yapmış? Aynı yere defnetti. Onlara nasip etmiş. Hepsi yan yana, aynı odada. Ama siz bakıyorsunuz ki şimdi Peygamber'e bu kadar yakın olan, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi sahabeye dil uzatan, söven, ağzı alınmayacak ifadelerle onlara dil uzatan ne var? Aşağılık bir güruh var, bir topluluk var, bir mezhep var. Şia meslebi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını nasıl tasvir ediyorlar, nasıl düşünüyorlar bilmiyorum ama biz baktığımız zaman görüyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayan, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayırmadığı insanlar bunlar. Ve allah Teala'nın da dünyada öldüklerinde, vefat ettiklerinde kabirlerini birbirinden ayırmadığı insanlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarını aldığı, kendisine kayınpeder yaptığı Ebubekir ve Ömer'e Mekke'nin iki putu diyen Mekke'nin iki putuna lanet olsun diyen bir topluluk var. Şia var. Değil mi? Ve bunlara maalesef sempati duyan insanlar var. Müslümanlar var, ehli sünnet olduğunu iddia eden cahil insanlar var. Allah Teala o insanlara hidayet eylesin. Amin. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam geliyor. Vasteažen sallallahu ve vesselam izin istiyor. Girebilir miyim? Bak, yani bir ne var? Edep var, ahlak var. Edin tulehu diyor ona izin verdim. Falan mı edilir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyor ki limehli bir gaye için gittiği zaman, bir hedef için gittiğinde önce onu yapardı. Eve geliyor Aleyhisselatü vesselam bir oturalım şöyle de bir yaparız. Şimdi kalkıp namaz kılarız demiyor diyor ki abi oturmadı. Dedi ki diyor bana, "Eyne tuhibbu an usalliya min beytik? Nerede namaz kılayım? Evinin neresinde namaz kılayım? Diyor ki etmen fe'şeretu lahu ila al-makan allazi uhibbu an usalli fihi. Onun namaz kılmasını istediğim yer gösterdim. Fakama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam namaza durdu. Fakber tekbir aldı ve safafna arkasında biz de ne yaptık namaza durduk. Kaçırılmayacak bir fırsat. Değil mi? i̇mam diyor ki yani bu şekilde önceden bilinmeyen bilinmeyen yahut da hani sık sık yapılmayan bir tarzdaysa nafile namazlar da bazen ne olabilir? Cemaatle kılınabilir. Mesela gece namazı. Ramazanda evet sünnet olan ne yapmak? Cemaatle kılmak. Ama insanın nadiren de olsa bir, iki arkadaş beraber geldik, bir zaman birer geldik ne zaman? Ramazan dışında da gece namazını mesela nafile namazını cemaatle kılmalarına bir beis yok. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada nafile namazı na duruyor. Arkadan sahabeler de hemen duruyor. Fesallâ <gülüyor> <gülüyor> raki'ateyn İki rekat kıldı. Sümme selleme ve sellemne sellem Selam verdi. Biz de selamımızı verdik. Fahabestuhu alâ hazîratin tusna'u lehû. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm'ı tuttum. Biraz bekle. Niye? Sebep Allah Onun için hazırlanan bir yemek var. Yemek de un ile yağdan yemeğin hayvanın yağından yapılan bir yemek. Yani öyle Araplar nezdinde de çok amçam yemek değil. Yani bir taraftan yemek öyle şey bir yemek değil, muhteber yemek değil. Bir taraftan da hazır da değil tutuyor ki tuttuğu kişide peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsun çünkü Aleyhissalatu vesselam mütevazi, tevazu sahibi. Fe semi'a ehlu'd-darri enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi bayti. Diyor ki ehlud yani mahalle halkı duydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime gelmiş, evime teşrif etmiş. Fe thaba rijalun minhum hatta kathura'r rijalu fi'l-bayt. Diyor ki hemen eve üç üçler geldiler. فقال رجل ما bir tanesi diyor ki Malik sahabeden bir tanesinin hakkında diyor ki Malik nerede göremiyorum onu yani hani normalde mesela meclislerimizde biz de konuşuruz ya ya hani Hasan nerede ya Ahmet nerede göremiyoruz فقال رجل ذلك منافق لا bir tanesi de diyor ki o seyde sorduğum var ya münafık Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir adamdır Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ediyor. La takul zalik. Diyor ki sakın böyle deme. Niye onun hakkında böyle konuşuyorsun? Ela tarahu kâle la ilahe illallah yeptagî bizalike veçhallâhi ta'lâ. Onun hakkında münafık dediğin adamın la ilahe illallah dediğini ve la ilahe illallahı da Allah'ın yüzünü arzulayarak vechini arzulayarak söylediğini görmüyor musun? La ilahe illallah demiş bir adam. Bunu kalbiyle söylemiş bir adam. Allah'ın yüzünü arzulayarak söylemiş bir adam. Ve kâle Allahu ve Resulü Diyor ki adam Allah ve rasulü daha iyi bilir. Ama nahnu fe wallahi ma nera muddehu vela hadithu illa ilel münafıkin. Diyor ki sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz bu adamın sürekli münafıklarla oturup konuştuğunu sürekli münafıklarla kaynaştığını görüyoruz. قال رسول الله صلى onun Allah'ın yüzünü arzulayarak kim la ilahe illallah derse onun ne yapmıştır onu cehenneme haram kılmıştır yani ateşe ona haram kılmıştır demek ki la ilahe illallah böyle faziletli bir kelime arkadaşlar Tabi bu hadisten çıkarılacak bir sürü faideler var. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta o faidelere değiniriz. Burada bununla etinelim Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik>